Yeni Bir Söz Küçüğün programı ile beraber sizlerdeyiz. Ben Emre. Bugünkü konu, konumuz Küçük Ayak Gezileri Projesi'nden Müge. Bakırcıoğlu. <gülüyor> Siz biraz kendiniz bahseder misiniz? Kendiniz? Tabii. Adım Müge Bakırcıoğlu senin söylediğin gibi Emre. Öncelikle beni bu programa Söz Küçüğü'n programına davet ettiği için çok teşekkür ederim. Niye burada olduğumdan da birazcık bahsedeyim. Küçük Ayak İzleri Projesi'nin koordinatörlüğünü yaptım. Birkaç o geçtiğimiz sene oluşturmuştuk bu projeyi. Ama tam ekonomik krizin içine düştüğümüz için e, bu projeyi hayata geçirmekte zorluk çektik. Bu sene hayata geçti ve Söz Küçüğün e, ekibinden sizi tanırsınız muhakkak. Emre, Gizem ve Rabia da o projede kısa film yapan yönetmenler arasındaydı. E, bizim Küçük Ayak İzleri Projemiz gençlerin... <Gülüyor> Çocukların Aslında 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılıyor. Bu nedenle çocukların sesini duyurmak, yani gerçekten söz küçüğün olmasını hedefleyen bir proje. Adı da Küçük ayak İzleri. Çünkü her zaman büyük ayak izlerini takip edip bir yere gideceksiniz diye bir şey yok. Bazen küçük ayak izlerini de takip etmek lazım. İşte o zaman çok özel ve çok yaratıcı, harika yerlere gidebilirsiniz. Ve zihninizde yepyeni pencereler açılabilir. Bu açıdan da hem Emre'ye hem Rabia'ya hem Gizem'e çok teşekkür Teşekkür ediyorum. Bu yılki konumuz engeldi ve projemize katılan, e, projemiz bir film atölyesiyle başladı onu söyleyeyim. Beş günlük bir atölyemiz oldu e, ve ilk bir buçuk günde hem senaryo yani fikrinizi nasıl e, görüntüye aktarabileceğiniz hale getirirsiniz, senaryolaştırırsınız bunu e, üzerine çalıştık. Daha sonra nasıl çekeceğimiz üzerine çalıştık. Katiköy Belediyesi bize destek oldu. Tra Suat Ayöz trafik mağdurları, Yeşim Ayöz e, çok önemli desteği oldu bize. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Nilfer Pembecioğlu ve Bilgi Üniversitesi'nin de çok büyük desteği oldu. Çünkü bize çekim mekanını ve teknik desteği onlar sağladılar. Ve bu ilk bir buçuk gün Kadıköy Belediyesi'nin Engelsiz Merkezi'nde biz derslerimize üzerine çalıştık. Nasıl filmleri çekeceğiz, nasıl fikri görselleştireceğiz, görüntü haline getireceğiz diye. Sonraki üç gün içinde çok yoğun bir tempoda çalışmaya başladık. Çünkü hem genç yönetmenlerimiz... Emre'nin de dahil olduğu, Gizem'in ve Rabia'nın da dahil olduğu filmler üzerine çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu dönemde tabii ki yalnız değillerdi. İstanbul Üniversitesi'nden Nilüfer Pembecioğlu'nun da desteğiyle onun da öğrenciler arasında bulunan teknik ekip ve pedagojik yönden öğrenciler ve uzman kişiler de vardı. Bir ekip, beş ekibimiz vardı ve her film için koşturduk, koşturduk, koşturduk. Özellikle onlar çok yoruldu hem e, filmlerinin yaptılar kendileri, oynadılar kendileri, yazdılar ve en sonunda çok güzel filmler ortaya çıktı. İstersen ben çok konuştum yani sormak istediğin sorular vardır. Peki neden bu projeyi yaptınız? Neden bu projeyi yaptım? Çünkü birkaç sene önce, şöyle söyleyeyim ben 2001, 2001 ve 2002 yılları ortalaması o dönemden beri çocuk ve medya üzerine çalışmalarda bulunuyorum. Çünkü eğitimi ben de sinema televizyon üzerine aldım. Sizin yaşlardayken benim de çok ilgim vardı. Ve çocuklar üzerine çalışmak istedim. Çünkü o zamanlarda sanıyorum sizlerin yaşlarındaydım. Herhalde sizin gibi böyle film yapmayı çok istediğim için her zaman bu devam etin istedim ve daha sonra... Hem çocuk programı, 2001 yılında ilk çocuk programı formatı yazdım. O yurt dışında yazdığımız bir formattı. Demo olarak hazırlandı. Adı da Power Station'dı yani güç istasyonu. Gençlerin ve çocukların güçlenmesini hedefleyen bir proje olarak yazmıştık. Hatta o programımızın içinde böyle ilham çocuklar diye yer verdiğimiz bölüm vardı. Mesela... Eski yıllar öncesi oyunculardan Shirley Temple bizim o dönemde ilk yaptığımız karakterlerden biriydi. Şimdi belki sizler için bilmiyorsunuz Shirley Temple ama sinema dünyasındaki o minik çok eski yıllardaki minik kıvırcık saçlı çok tanınmış bir çocuk oyuncudur. Daha sonra bu... Projelerde, çocuklarla ilgili yaptığım çalışmalarda TRT'de Bir Dakika Bir Dünya programının yönetmenliğini, sunuculuğunu aynı zamanda da bu senaryosunu yani bayağı bir yoğun çalıştık orada. Türkiye'yi gezerken de fark ettim ki Türkiye'de çocuklar aslında sözlerini duyurmayı çok istiyorlar ve çok Yapmak istedikleri şeyler var ve bazı şeylerin değişmesi gerekiyor ve onların seslerini duyurmak için gereken bir platform sağlanması gerekiyor. İşte bu noktada yaklaşık bir seneyi geçti. Küçük Ayakizleri projesini e, oluşturdum. Bu proje de sinema olduğu için ilk film atölyeleriyle başladı. Çünkü e, film, görsel medya fikrinizi nasıl görüntü, görüntüyü aktarabilirsiniz bunun üzerine çalışmayla ile başladık. Hem de yaptığınız filmlerde uluslararası platformlar platformlarda da bizi temsil edecek. Çünkü e, Türk çocuklarının yurt dışında çok zeki, e, çok akıllı, harika çocuklar var Türkiye genelinde. Ve bence bu Türk çocuklarını bütün dünyada sesini duyurması ve tanınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok yenilikçi fikirleriniz, çok başarılı atılımlarınız var. Ama bunların hayatı geçmesi için tabii ki de büyüklerin destek olması lazım. O neden diyorum küçük ayak izleri. Çünkü siz bir yerlere götürmek istiyorsunuz. İşte bazen bizim sizin ayaklarınızı, ayak izlerinizi takip edip sizin istediğiniz yerlere de gitmemiz gerekiyor. Sizin yaptığınız filmlerde başladık. Siz katılımcıları nasıl buldunuz peki? Katılımcıları nasıl bulduk? Çeşitli kurumlara, çalıştığımız kurumlara, şimdi, şimdi engellilerle de çalıştık çünkü ilk konumuz engel. Grubumuzda duyma engelli arkadaşlarımız da vardı ki onların yaptığı filmler de çok güzel oldu. Çeşitli kurumlarla zaten ben daha önceden irtibattaydım. İşte bu kurumlardan herkesle bağlantı kurarak ulaştım. Belediyenin ulaştığı, Kadıköy Belediyesi'nin ulaştığı bir bölüm oldu. Çocuklara Özgürlük Vakfı yani çeşit çeşit çeşit çeşit nasıl söyleyeyim size daha önceki diyorum ya birkaç senedir çalışıyorum o yüzden Türkiye'de çocuk üzerine çalışma yapan birimleri de tanıyorum o nedenle hepsine haber verdim ama tabii ki bu yeter mi? Yetmez şu anda sponsor arayışındayız daha çok yerlere ulaşmaya çalışıyoruz çünkü biz ilk adımızı İstanbul'da attık fakat amacımız tüm Türkiye'ye ulaşmak ve tüm Türkiye'deki çocukların seslerini duyurabilecekleri bir platform oluşturmak şimdi filmlerden sonra bir de gazete gibi bir çalışma olacak. Orada da tabii internet üzerinde ilk etapta. Ondan sonra da orada da sizin yazılarınıza yer vereceğiz. Peki bu filmler nasıl çekildi? Evet filmler aslında bu soruyu senin anlatman lazım. <gülüyor> İstersen önce sen anlat seninki nasıl çektin. Ondan sonra ben de diğer takip ettiklerimi anlatayım. Filmler büyük abiler vardı. Onlar bize yardımcı oldu. ilk önce senaryolarımızdı hakkında falan. Ondan sonra senaryolarımız yazdıktan sonra abilerle falan onlar veya biz kameraman oldu işte filmleri işte hani mesela e, alanda çekmeye başladık işte hani olmayan yerleri tekrar çektik açtı işte, öyle filmler çek, işte çekildi Ondan sonra hani biz başka arkadaşlar da hani oyuncu olarak oynadık hmm, işte diğer arkadaşlar veya işte bazı başka kişiler hani bizim filmimizde yer aldı çünkü hani Fazla kişi olmadığı için kişi bulmak hani zor, oyuncu bulmak zor oluyordu. Bu yüzden işte başkalarına da yardım istedik. Nasıl nasıl <gülüyor> evet gerçekten aynı her şey Emre'nin anlattığı gibi oldu ama bir şey söylemeyi unuttu acayip yoruldular çünkü çok koşturdular akşam tabi servislerle eve dönerken ben onlar tabi çok büyük şevkle ve zevkle çalıştıkları ve çok yoğun çalıştıkları için fark etmiyorlardı ama akşamlar servise giderken inanılmaz yorulmuş oluyorlardı biz de tabi yorulmuş oluyorduk ama onlar ayrı bir koşturmayla ayrı bir çabayla farklı bir yorgunluklar olduğu yüzlerinden belliydi tebrikler çok güzeldi projenin sonucunda neler elde ettiniz? Neler etti, elde ettik? Aslında bu ilk etapta bizim projemiz 13 ile 18 arasında ilk film atölyesi hayata geçti. Ee, o nedenle şu anda neler elde ettik demek için belki erken fakat çok güzel filmler hayata geçirmiş oldunuz. Yani filmler yapıp bu projeyi hayata geçirmiş oldunuz aslında. Sizlerin de yaptığı filmlerle çocuklar ya da bir sonraki çocuklar yani daha sonraki atölyelerde ya da küçük ayak izleri projesine katılacak çocuklar için bir yolu açmış oldunuz. O yüzden sizler çok önemlisiniz. Ne yaptık? It's Film Festivalinde şimdi öncelikle Kadıköy Belediyesi Başkanlık Salonu'nda filmleriniz Derildi. Daha çok kişilere sesinizi duyurdunuz. Daha sonra It's Film Festivali'nde de bu sene engel konulu bir bölüm vardı. Orada... It's Teen Shorts Film Festivali yani çocukların ve gençlerin yaptığı kısa filmlere yer veren bir festival. Beolu Sinemasındaki Yüreğimar Sineması olarak da geçiyor arası. Orada sizin filmleriniz yine gösterildi iki gün ardarda. Arda. Hatta bir ödül töreni öncesindeydi o yüzden birçok izleyici tarafından da izlendi ve. Siz, ben açıkçası bu projenin sizlerin için e, yolunu açacak bir şey olmasını istiyorum. O nedenle projeye tabii ki sizin yaptığınız çok büyük katkısı oldu. Bizim e, küçük ayak izlerinin sesini daha çok duyurmasını sağladınız. Benim adım harika insanlarla tanışmış oldum sizler gibi Emre gibi Gizem gibi Rabia gibi ya da e, şimdi her 17 kişi 18 kişiydik o yüzden herkesin ismini tek tek saymıyorum ya da bizim e, koç ekibindeki herkesin adını saymıyorum ya da diğer tanıdığım ve bize destek olan herkesin adını saymıyorum sayamıyorum çünkü çok vakit geçecek <gülüyor> 10 dakikamız 20 dakikamız dolar tek tek herkese teşekkür etmeye ve herkesin adını almaya devam edersem e, ancak e, ben bu projenin başladığını hayata geçtiğini düşünerek şunu söyleyebilirim ki sizler çok önemli bir adım attınız ve projenin ileride elde edecekleri için büyük bir e, diğer arkadaşlarınız için sizin gibi sesini duyurmak isteyen arkadaşlarınız için onların bazı şeyleri elde etmeniz için et, elde etmeleri için yolu açmış oldunuz. O yüzden ben sana sorayım sen neler <gülüyor> elde ettin? <gülüyor> ben e, bu proje sonucunda ya sonuçta bazı şeyler öğrendim engel hakkında yani sonuçta kişiler her istediği zaman istediğini yapamıyor işte ben hani günlük hayatta bunların nasıl olduğunu öğrendim nasıl işte çözümler e, yaratabileceğini öğrendim hani karşımda kişiye de e, bizim gibiler işte böyle projeler yapabilir çünkü ben e, bu projeye katılmadan önce engel hakkında fazla bir şey bilmiyordum ama mesela bu projeye katıldıktan sonra engel hakkında bir sürü bilgim oldu. İşte hani diğer çocukların da benim gibi böyle etkinliklerine katılmasını isterim. Mügeğim sizin de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim beni bu Sözküçüm programına davet ettiğiniz için çok onur duydum. Çok keyifliydi. Umarım e, yönetmen olarak söylüyorum bunu sana. Filminin devamı gelir, daha çok yaptığın projeler olur. Umarım e, sana senin, Rabia'nın, Gizem'in bu kariyer <gülüyor> yönetmenlik, <gülüyor> e, film sevgisi devam eder ve e, her katılımcının umarım e, ileriye dönük e, Yaptığı, ...sesini duyurmasına faydalı olmuştur bu proje e, ve çok önemlisiniz siz çünkü e, Türkiye genelindeki engellilere dikkat çektiniz, e, engelleri siz tanımladınız yaptığınız filmlerle. Hem sizlere çok teşekkür ediyorum bu projeye katıldığınız için, film atölyesinde yer aldığınız için ve yaptığınız filmlerle bu konudaki fikirlerinizi daha büyük kesimlere duyurduğunuz için hem de bu projede desteği geçen herkese buradan Söz Küçüğün programı aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şu anda bizi dinleyen ve Küçük Ayak izler atölyelerinde yer almak isteyen arkadaşlar varsa film et ...küçükayakizleri.com'a e-mail atarak bize ulaşabilirler. Web sitemizde www.küçükayakizleri.com Küçük Ayak İzleri'ni de takip edin. Büyüklere söylüyorum bunu. Muhakkak sizi çok güzel yerlere götüreceklerdir. Çok mersi Emre. Şimdi filmlerin sinema gösteriminde olan Rabia'ya sözü bırakıyoruz. Ben Rabia. Şimdi projeden birkaç kişiyle konuşuyoruz. İlk olarak Emrah Önal'la birlikteyiz. Program hakkında düşüncelerini alabilir miyiz? Bence çok güzel bir duyguydu. Herkesin olması lazım. Herkesin farklı bir kaşıcıları var tabii. İlla yani uzaktan böyle duymayla falan olmaz. İlla yaşamaları lazım. Çok güzel bir duyguydu. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Yani anlatılmaz ağza yani. Görmeleri ve yaşamaları lazım. Şimdi de Sergen Akger'le beraberiz. Sergen, proje hakkında ne düşünüyorsun? Ee... Yani çok güzel bir duygu. Başkalarının mesela engel engellerini biz burada tanıtıyoruz yani. Kendi çektiğimiz filmlerle onlara göstermiş oluyoruz. Şimdi de Mehmet Akif Karakuş'la beraberiz. Senin de düşüncelerini alalım. Bence nasıl diyeyim, bu proje gayet güzel olmuş. Bir engel aşmak için daha iyi. Engelleri aş, aşmalıyız yani. O engelin bize gelmesini beklememeyiz. Biz mi aşmamız lazım onu? Ondan sonra işte gayet güzel oldu yani. Eğlendi herkes. Güzel. Şimdi program koçlarından Sercan, İldem'le beraberiz. Sercan abi bize duygularını anlatır mısın? Tabi hemen paylaşayım. Bir kere öncelikle sizin gibi dünya tatlısı insanlarla çalışmak bizim için büyük bir keyifti. Buraya öncelikle çok severek ve isteyerek geldik. Sonucunda da bu tarz güzel işlerin çıkması, filmlerin çıkması bizi çok mutlu etti. Bir kere sizin enerjiniz ve azminizi görünce engellerin aslında engel olmadığını, sadece çözebilecek önümüze basamaklar olduğunu gördük. Dolayısıyla bunu bize bir kez daha ispatladığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz bu programı yaptığımız için. Çok, yani düşüncelerim var. Bu yaştaki çocukların, hiç kamera görmemiş çocukların imkanları olduğu zaman neler yapabildiğini görmüş olduk. Bakıldığında tema engeldi ama ben engel ya da herhangi bir konu önemli değil benim için. Ben çocuklar neler yapsına bakıyorum. Ee, gerçekten iyi görüntüler çekmişler, iyi kurgu yapmışlar, iyi hikaye yazmışlar, iyi filmler vardı içlerinde. Ee, yani ümit ediyorum, sanırım ileride bu çocukların aralarından sinemaya daha çok ilgi duyacak, sinema bölümünü seçecek öğrenciler çıkacaktır. Ee, çünkü hani muhakkak hoşlarına gitmiştir ve zevk al, bu işten zevk alan çocuklar olduğunu gördüm. Ee, umarım onlar sinemaya Yönetirler, bunu devamlı getirirler. Ve inşallah imkanları da olur. Emre abiye dinledik. Emre abiye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi program koçlarından Ahmet Erkul'la beraberiz. Ahmet abi program hakkında düşüncelerini alabilir miyiz? İlk önce ben kendimi tanıtayım. Beykoz Lojistik Meslek Yüksel Ahmet Erkul Halkla İşgal Reklamcılık bölümünden. Proje hakkında görüşür misiniz? Şöyle açıklayayım. Gerçekten proje çok güzel oldu. Engelleri aşmada... Belirli nitelikler görüldü, yani projenin e, süper bir etken olduğunu gördüm. Projede daha güzel e, çocukların başarılarını ve kendi başarılarını e, yazılara, e, senaristliklerini, oyuncularını çok güzel şekilde gösterdiler. Pınar Abla ile devam ediyoruz. Pınar Abla e, program hakkındaki düşüncelerini ve duygularını alabilir miyiz? Çok güzel bir projeydi. Küçük ayak izleriyle çok güzel işler başardık. Filmlerimizin hepsi ayrı ayrı çok güzel. Şimdi de program destekçilerinden Nilfer Pembecioğlu ile beraberiz. Nilüfer Hanım, program, prog programı, projeyi sevdiğiniz bir proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sağ olun, çok teşekkürler. Program gerçekten çok güzel. Küçük Ayak izleri projesini baştan beri zaten adından sevip bir arada olmak istemiştik. Ben eğitim temelli, iletişimle bağlantılı çalışan bir insanım. Dolayısıyla çocuklar bu kesişim noktasında duruyorlar. Onların olabildiği kadar çok üretmesi, kendilerini ifade olanaklarını geliştirmeleri son derece olumlu. Bu projeyle de en azından buna bir kısım çocukla birlikte destek olabildiysek ne mutlu diye düşünüyorum bir çocuk filmleri festivali düzenliyoruz uluslararası çapta 7 senedir bu sene 7.sini gerçekleştireceğiz bu filmler aynı zamanda o projenin de içerisinde gösterime sunulacaklar yani çocuklar ürettikleri şeylerin başkaları tarafından da izlendiğini gördüklerinde onların üzerinde etkili olduklarını hissettiklerinde daha çok üreteceklerdir diye düşünüyorum bu yüzden ben ürünlerden son derece mutluyum, umutluyum e peki siz proje için ne, ne olarak yer alıyorsunuz? Müge Hanım'la birlikte oluşturduk bu projeyi diyebilirim. Yani fikir ve çocuklara film yaptırma düşüncesi çok önceden beri vardı. Kadıköy Belediyesi'nin de desteğiyle bu fikir şekillendi ve bir altyapı buldu kendini. Müge Hanım projenin başından itibaren içinde oldu ve çalışmaları yönlendirdi, her şeyle ilgilendi. Ben de öğrencilerimle birlikte hem teknik ekipman desteğiyle hem de işte senaryo öğretim aşırıları, işemalarında çocukların e, konuya kazandırılmaları noktalarında destek verdim. E, bu arada aramızda olmayan bazı yönetmenler ve koçlarımız var. Konuşmalarını dinleyemedik ama onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi e, ben de kısaca duygularımı anlatayım e, ve programda neler oldu, projede neler oldu, e, nasıl hikayeler oldu. E, ben şimdi e, ben programda olmaktan çok mutluyum. Bu projede yer almaktan. E, ben hikayemde sokaklarda çalışan e, bir çocuğu anlatıyorum. E, bu hikayede e, kız rüya e, kız yer kız çok yorgun olduğu için e, mendil satarken uyu yakalıyor ve rüyasında e, en çok istediği elbiseyi görüyor. E, i̇şte koşuyor, dönüyor falan. Ondan sonra e, sonra bir anda kız böyle annesi geliyor kızın. İşte işte kıza bağırıyor. Kalk çalış, kalk çalış diyor. Ondan sonra kız ağlayarak kalkıyor ve eee mendil satmaya devam ediyor. Ondan sonra başka kişilerin şeyleri vardı, filmleri vardı. Onlardan da kısaca bahsedeyim. bir tane arkadaşımın aşkısını bir film var. Eee Funda Önel oynadı bu yönetti bu filmi. bir tane kız var ve bir onun arkadaşıyla erkek arkadaşı var ama kız arkadaşının erkek arkadaşını seviyor ve ona bir mektup yazıyor. İşte ben seni çok seviyorum. Arkadaşımın aşkı olduğun için sana bunları itiraf edemiyorum ve çok üzülüyorum. Ondan sonra bir ara kızla arkadaşı ve erkek arkadaşı buluşuyor. Ondan sonra kızın, aşık olan kızın mektubunu erkek görüyor. Ee, sonra okuyor mektubu gizlice kızlar konuşurken sonra da işte kıza böyle bakıyor bakıyor, kız da anlıyor mektubu okuduğunu kız, e, erkek arkadaş, kızın erkek arkadaşıyla arkadaşı gittikten sonra ağlamaya başlıyor ondan sonra e, başka bir film var e, bunu kimin çektiğini hatırlamıyorum e, tamam Murat Akın Aras çekti, e, bir tane futbol, futbol bir Futbol, e, futbol aşkı diye bir film var. İşte Murat Akın Aras çekti. E, filmde e, çocuk koş, e, çok koştuğu için antrenmana yetişemiyor, koşuyor, koşuyor, koşuyor, ayağını burkuyor ve futbola yetişemiyor izlerek gidiyor. E, bir tane daha film var. E, bu film korku filmi. Özlem e, Yurtseven çekti. Ee, ve bu filmin konu, e, ismi Hayalet, konusu da e, kız kapı, kız bir eve giriyor, Ev, evin kapıları kilitleniyor arkasından, kız arkasına bakıyor, korkuyor. Sonra da e, merdivenlerden çıkmaya başlıyor, etraf karanlık olduğu için hiçbir yeri göremiyor. E, sonra işte kız dolanıyor, dolanıyor, ağlıyor, e, arkasından bir kedi sesleri çıkıyor, kız korkuyor, kediler çıkıyor, sonra da kız kor korkarak Kapıyı açmaya çalışıyor. En sonunda biri geliyor, kapıyı açıyor ve kız çıkıyor. Böyleydi sanırım. Buna benzer başka hikayelerimiz de var. E, tabii bunları anlatmakla olmuyor. Gelip izlemeniz gerekiyor. E, eğer isterseniz www.küçikayakizleri.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. hikayelere daha yakından göz atabilirsiniz. E, bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.